Allahu Billaah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi ya Seyyidlerine ve Akıllarına, ve ve al-Mursaleen, ve Ve Hepinizin Ramazanı mübarek olsun inşallah.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 anlamaya çalışacağız ders edinmeye çalışacağız ayetleri okumaya çalışırken her gün yaklaşık bir yüz kadar bazen daha az bazen daha fazla olacak özetle okuyup Allah'ın ayetlerine dua ile istiğfar hamle, tesbihle, tekbirle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 o Allah'ı övememiş zaten, hamd edememiş. İstediği kadar Elhamdülillah, Elhamdülillahirrebbil alemin desin. Onun için biz de Rabbimize hamd ediyor, onu övüyoruz. Onun övdüğünü övüyoruz, övdüğü işleri övüyoruz. Elhamdülillahirrebbil alemi Bütün alemlerden sana hamd olsun ya Rabbi. Bizi yaratmana hamdolsun. olsun, bize varlık vermene hamdolsun. olsun, bizi ciddiye alıp bize Peygamber göndermene vahy olsun, bize vahyedip Kur'anı göndermene hamdolsun. olsun, iman etmemize imkan verdiğin için. Seni tercih etmemize imkan verdiğin için sana hamdolsun. İmanımızı yaşamayı, imanımızı ispatlama imkanını bize verdiğin için sana hamdolsun. Bütün hamdler, bütün övgüler sana aittir, sana layıktır. Senin hakkındır ya Rabbi. Onun için bütün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 Rahmetine sığınıyoruz ya Rabbi. Bize rahmetinle, lutfunla lütfunla muameleyle ya Rabbi. Amin. <gülüyor> rahmetin muhabbetindendir ya Rabbi. Kullarını, varlığı sevdiğin için rahmet ediyorsun. Eğer kullarına rahmetin ve muamele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 sen Rahman ve Rahimsin ya Rabbi. Seni seviyoruz ya Rabbi. Rahmetini de seviyoruz. Rahmetinle muamele etmeni de seviyoruz. Bizi de Rahim olanlardan eyle ya Rabbi. O Rahman ve Rahim isminin tecellisini alıp Rahman ve Rahim olarak kullarına, mahlukata muamele edenlerden eyle ya Rabbi.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 Bütünüyle hesabını sana teslim edenlerden eyle ya Rabbi. Sen maliki ümidinsin ya Rabbi. Sen maliksin ya Rabbi. Mülkün maliki sensin ya Rabbi. Geriye kalan bütün varlık her neye sahip olursa olsun o falidir, o geçicidir, o emanettir ya Rabbi. Kendini senin mülkünde malik zannedenlerden eyleme ya Rabbi. Emanetçi olduğunu unutmayanlardan eyle ya Rabbi.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 diyebilelim bizi o diyebilenlerden eyle ya Rabbi bizi yalancılardan eyleme ya Rabbi namaz kılarken ya ken abdu ve ya dediği halde başka şeylere başkalarına kur olanlardan abdolanlardan eyleme ya Rabbi huzurunda yalan söyleyenlerden eyleme ya Rabbi ne söylediğini bilmeyenlerden eyleme ya Rabbi ne söylediğini bilmediği halde namaz kıldığını zannedenlerden eyleme ya Rabbi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 Seni her şeyden çok sevdiği için seni isteyenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Yalnız seni isteyen, senin rızanı, dostluğunu, yakınlığını, cemalini isteyenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Dünyasını ahirete kurban etmiş, nefsini Allah'a kurban Amin. etmiş olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. <gülüyor> Ehline siratel müstakim.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 Bizi hidayete erdirdiğin, hidayetine uymanı emrettiğin kullarınla beraber hidayette olanlardan eyle ya Rabbi. Bizi sirat-i müstakimde olanlardan eyle ya Rabbi. Sirat-i müstakim üzere, istikamet üzere, sana gelen yol üzere olanlardan eyle ya Rabbi. Yolunu şaşıranlardan eyleme ya Rabbi.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 Peygamberlerini, nebilerini, resullerini kendisine örnek alanlardan eyle Yarabbi. Onlar gibi olmaya, onlar gibi yaşamaya, onlar gibi konuşmaya, düşünmeye çalışanlardan eyle Yarabbi. Hayatının merkezine peygamberlerini örnek olarak koyanlardan eyle Yarabbi. Peygamberlerine tabi olanlardan eyle Yarabbi. Onlara uyanlardan eyle Yarabbi. Bizi sızdıklarla beraber eyle ya Rabbi, sızdıklardan eyle ya Rabbi. Sana verdiği sözü yerine getirmeye çalışanlardan eyle ya Rabbi. Sadakatini ispatlamaya çalışanlardan eyle ya Rabbi. Bizi sızdıklardan eyle ya Rabbi, sızdıklarla beraber eyle ya Rabbi. Bizi şehitlerden eyle ya Rabbi. Hayatını imanını ispatlamış olarak yaşayanlardan eyle ya Rabbi.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 Nefsini ıslah edenlerle beraber eyle ya Rabbi. Nefsini tezkiye edip, temizlemiş olan kullarından eyle ya Rabbi. Nefsini tezkiye etmiş kullarınla beraber eyle ya Rabbi. Kendisine nimet verdiğin, bu nimetleri ikram ettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Bu kullarla beraber eyle ya Rabbi. Geyri'l <gülüyor> mevdubi aleyhim ve leddali. Amin. Bizi delalette kalan, bizi gazabına uğrayan, deralete kalan kullarından eyleme ya Amin. Bu yolun dışında kalanlar, nevilerinin, sıddıklarının, şehitlerin, salihlerin dışında kalan, onlarla beraber olanların dışında kalanlar ya gazabına uğrar ya da deralete kalır. Buna iman ettik ya Rabbi. Bizi bunun dışında bırakma ya Rabbi.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 Kur'an'ın ve Resulü'nün yolundan ayrılmayanlardan eyle ya Rabbi. Bizi delalette kalan, gazabına uğrayan yoldan uzaklaştır ya Rabbi. Ayağımızı sirat ve müstakimde sana gelen yolda sabit kıl ya Rabbi. Sen Erhanel Rahim'insin ya Rabbi. Amin bütün hamdler, bütün övgüler sana aittir ya Rabbi Amin. mülkün sahibi sensin ya Rabbi Amin. maliki sensin ya Rabbi Amin. onun için yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz Amin. gönlümüzü senden başka başka tarafa dönderme ya Rabbi Amin. dönmemize müsaade etme ya Rabbi Amin. bize yardım et ya Rabbi Amin. Bizi kendisine nimet verdiğin kullarınla beraber ya Rabbi. Gazabına uğrayan derhalatta kalan kullarından ya Rabbi. Amin. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. İqrar et Bismillahi r İhre ve rebükel ekrem elleti elleme bil kalem elleme el insane malem ya'lem kella innel insane layetka enra ahus tegna inne ila rebiker ruc'a oku Rabbinin ismiyle oku ki yaratan odur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 Rabbine karşı saygısızlık yapıyor. Niye? Kendini Rabbine karşı ihtiyaçsız gördüğünden dolayıdır bu. Ama inne ila rabbike rüca dönüş Rabbinedir. Hepiniz ona döneceksiniz. Her şeyin hesabını bir bir soracak. Yani neyini beğenmedin? Benim senin için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 İdrak edenlerden eyle ya Rabbi. Kalem ile talim ettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Kudret kaleminde gönlümüze yazdıklarını okuyanlardan eyle ya Rabbi. Nef ruhu okuyanlardan eyle ya Rabbi. Zatınla, sıfatınla tecelli edip yarattığın o fıtratı okuyanlardan eyle ya Rabbi. Onu tadanlardan eyle ya Rabbi.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 <تصفيق> <تصفيق> نون والخلامي وما يسرون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 vahyedip yazdıklarına hamd olsun Amin. bizi mecnun kılmadığı için Allah'a hamd olsun Amin. eğer biri Allah'ın gönlüne yazdıklarına Allah vahiy olarak indirdiğine iman etmemişse işte mecnun odur Amin. aklını kaybetmiş olan odur şeytana uymuş olan odur bizi onlardan eyleme ya Rabbi. Vahyine sarlanlardan eyle ya Rabbi. Kendisine bitmez, tükenmez, ecri ikram ettiği din Resulullah Efendimizle beraber eyle ya Rabbi. Azim bir ahlak üzere olan Resulullah Efendimizle beraber eyle ya Rabbi. Bizi Resulullah Efendimiz'in ahlakına büründür ya Rabbi. O ahlakı kazanmak için çaba gayret sarf edenlerden eyle ya Rabbi bizi hem dünyada hem ahirette onunla beraber eyle ya Rabbi. Dünyadayken gönlünü Resulullah Efendimizle beraber edip, onu kendisine örnek alanlardan eyle ya Rabbi. Ona tabi olanlardan eyle ya Rabbi. Onun aklakını almaya çalışanlardan eyle ya Rabbi. Onun gibi yapmaya çalışanlardan eyle ya Rabbi. O nasıl alemlere rahmet olmuşsa bizi de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 bir de böyle gereksiz yere yemin edip, o değersizlerin peşinden gitme, onlara uyma. O hayri engelleyen, başkasının hakkına tecavüz eden, korkuculuk yapıp başkalarını çekiştiren günahkara uyma. Onlarla beraber olma.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 Bizi hidayette eyle ya Rabbi. Hidayette olan kullarından eyle ya Rabbi. Bizi deralete düşenlerden eyleme ya Rabbi. Yolundan sapanlardan eyleme ya Rabbi. <gülüyor> Fakire fukaraya, infak etmek yerine malını gizlenlerden eyleme ya Rabbi. Sonra pişman olup keşke tesbih olanlı, tesbih edenlerden olsaydık diyenlerden eyleme ya Rabbi. Rabbini tesbih edenlerden eyle ya Rabbi. Rabbinin subhan olduğunu hiçbir şeye muhtaç olmadığını idrak edenlerden eyle ya Rabbi. Amin.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 kim bunları söyleyip bunlara kefil olacak? Yoksa onların Allah'a koştuğu ortakları mı öyle söylüyor? Eğer onlar bizim ortakımızsa, onlar doğru söylüyorlarsa getirsinler bakalım. Kimmiş onların o bunu onlara söyleyen ilahları? O gün, kıyamet günü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 Nimet zanneden kullarından eylemesin. Amin. Yanlış yaptığı halde Allah bana ikram ediyor. O zaman ben doğru yoldayım diyenlerden eylemesin. Amin. <gülüyor> Onlar Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse gözleriyle seni devreceklerdi. Yıkacaklardı.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 Kur'an ile zikredenlerden eylesin. Kur'an ile yolunu bulanlardan eylesin. Allah bizi Kur'an'a, Allah'ın ipine sarılanlardan eylesin. Ey eyha el muzzamil. Kum el leyle illa qalila. Nissahu evin qus minhu qalila. Ey elbisesine bürünen, ey bürünen. Gece kalk. Az uyu. Gecenin yarısını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 Bizi sana gelen yoldan ayırma ya Rabbi. Allah bizi kendisine ciddi alanlardan eylesin. Amin. Vahyini ciddi aranlardan eylesin. Amin. Peygamberini ciddi hanımlardan eylesin. Allah'ın vaadini ciddi hanımlardan eylesin. Allah'ın gazabını ciddi hanımlardan eylesin. Azabını ciddi hanımlardan eylesin. Nimetini ciddi aranlardan eylesin. davetini ciddi hanımlardan eylesin. Peygamberini ciddi haımlardan eylesin. Ciddi aldıklarını ciddi hanımlardan eylesin. Sevdiklerini sevenlerden eylesin. Amin. Sevmediklerini de sevmeyenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.